Aydın Bir Dolap Kitabı hoş geldiniz. 94.9 Açık Radyo'da Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı. Evet hem de güzel bir kitapla başladı. Çocuk Cenneti Kitaplığı, Nesin Yayın Evi'nin Çocuk Cenneti Kitaplığı ki neredeyse yaptıkları tüm resimli kitapları çok beğendiğimi bir kere daha söylemem lazım her fırsatta söylüyorum. Evet, hakkında konuşmadığımız, yazmadığımız bir kitapları var şu an evet, elimde. Evet, evet. Yani ben bir süredir de, e, sabırsızlıkla bekliyorum. Evet, bir süredir kitap bende. E, ya çeşit, yani farklı zamanlarda okudum aslında kitabı ama bir şekilde yazmaya ya da hakkında konuşmaya fırsat bulamadım. Kitabın adı Balanın Mektubu. Odil Kayser tarafından yazılmış ve Carolyn McAvoy tarafından da e, resimlenmiş e, kitap. E, kitabın Türkçesi Ali Nesin'e ait. Bu arada bu dizinin yayın yönetmeni de Turgay Fişekçi. Yani aslında çok iyi bir ekipten bahsediyoruz evet. burada. Yani çok güçlü bir ekipten bahsediyoruz. Zaten kitapların niteliği de bunu açıkça gösteriyor. Ee, Nedir şimdi, öyküsü kitabın? E, şöyle bir öyküsü var. Aslında e, tüm öykülerin başında bir öykü bile olabilir belki. Daha doğrusu hani... Yazıyla ifadelerin tüm yazıyla anlatımların başındaki öykü olabilir belki de öyle bir e, öyküsü var. E, Bala bir küçük avcı, işte bir kabilede yaşayan bir küçük avcı, e, işte yanında e, tabi insanların daha böyle yazı yazmayı falan bilmedikleri bir zamandan bahsediyoruz. Oldukça eski zamanlardayız. Kabile hayatı yaşanıyor ki burada şöyle ifade etmiş bunu. Hatta kelime kelimesi bile yokmuş hmm, diye o yani o kadar. Eski. E, Eski bir zamandan bahsediyoruz. İşte Avcı Bala yanında da çakalı Vulu bir Ceylan'ın peşine düşmüşler. İşte Ceylan'ı avlamaya çalışıyorlar falan. Koşarlarken o çalıların arasında Ceylan'ın peşinde koşarlarken birdenbire Bala'nın ayakları yerden kesiliveriyor. Çünkü hani şu filmlerde falan çok rastlarız ya ormanda geçen kovalamaca sahnelerinde birdenbire işte kaçanı ya da kovalayanı havaya fırlatan şöyle ayak bileğinden ...yakalayan bir kemen tuzak. tuzak vardır. Hmm. İşte öyle bir tuzağa yakalanıyor Bala... ...ve baş aşağı sallanmaya başlıyor ağacın dalından... ...armut gibi. Ee, ondan sonra ve işte çakalı yanında... ...tabii Ceylan kaşıp, ka kaşıp neyse, kaçıp <gülüyor> gidiyor. Ee, hani ne yapacağını bilemiyor Bala... ...yani ağaçta baş aşağı e, asılı durumda. Çakalı da yanında bekleşip duruyor... ...o da nasıl yardım edeceğini bilemiyor. Hayvancık zaten ilk defa rastlamış herhalde böyle bir duruma. Ee, i̇şte ağaçta sallanırken Bala... Ee, şeyi fark ediyor. Orada ağacın gövdesinin yakınında sönmüş bir ateşin külleri var. Hı hı. Yani bir şekilde bir ateş yakılmış ya da yanmış orada. Belki de o tuzağı hazırlayan kişiydi. Belki de öyle bir şeydi. Ee, işte bunu fark edince aklına bir fikir geliyor Bala'nın. Ee, asılı durdu ağacın kabuğundan bir parça koparmayı başarıyor. Böyle genişçe bir parça. Ve sonra e, o eski ateş kalıntısına, küllerine, ateşin, ateşten kalan küllere ulaşıp oradan bir odun parçası alıyor. Hani yanınca böyle kömür olur ya. Evet. Füzen aslında, füzen öyle, aslında evet, öyle yani Füzen aslında. Öyle mi yapılır bilmiyorum da hani füzen gibi ha -ha. E, bir şey işte e, böylece malzeme elde etmiş oluyor. Ağacın kabuğunda o e, kömürleşmiş dal parçasıyla durumunu çiziyor. Yani buradaki çizimde işte ağacın kabuğunda şeyi görüyoruz. Bir tane ağaç gövdesi. Yerde otlar varmış gibi hani o şeyle hı hı. bir tarama var sanki. E, ters durumda sarkan çıplak bir çocuk hı hı. E, yere düşmüş ok ve yay ve kaçmakta olan bir ceylan. Şimdi e, neden çıplak olduğunu da açıklayayım. Çünkü e, Bala hemen peşte malını e, çözüyor bağını hı hı. ve e, o bağla Ağaç kabuğunun üzerine bunları çizdiği ağaç kabuğunu çakalının sırtına bağlıyor. Vulu'nun sırtına bağlıyor ve hmm. ona kabileye dönüp yardım getirmesini söylüyor. Mektup yazıyor aslında. Bir mektup yazıyor aslında. Mektup çiziyor. Mektup çiziyor evet bu daha da güzel oldu. Mektup çiziyor. Ee, Vulu hemen işte başlıyor koşturmaya ve ee, kabilenin ee, işte neresi ise kabilenin yaşadığı yer oraya gidiyor. Evet. İşte ba büyük babası e, işte Bulu'ya bakıyor. Aa sırtında bir şey var. E, i̇şte hemen alıp bakıyorlar. Şimdi asıl e, okuma macerası zaten önemli bu kitapta. Hmm. E, büyük baba alıp bakıyor. Öyle bir tutuyor ki bir ağacın yanında sevinçten zıplayan bir çocuk görüyoruz. Ha. Ok ve yay da hani havada ve e, ceylan ters dönmüş duruyor. <gülüyor> diyor ki <gülüyor> ben benim diyor tabii torunum anda. ne kadar diyor büyük bir avcı. Bak tek bir okla bu ceylanı yakalamış diye böyle. Ondan sonra ona seviniyor filan. O sırada ee, şey e, kardeşi ba, e, balanın e, işte e, kardeşi şey yapıyor. Nerede diye. Ya? Şurada ha, Nufu. abi Nufu balanın. E, diyor ki kafadan atmayın diyor. Hiç de öyle ceylan filan vurmuşluğu yok onun diyor. Yani bir de o kardeş kıskançlığı vardır ya hani. Doğru mu tuttu o sonunda şeyi Tabii, kabuğu? Doğru şimdi o da kabuğu başka türlü tutuyor. Bu sefer de şöyle görünüyor. Baksanız diyor Ceylan kaçıyor. Bizim e, şey Avcı Bala da diyor nehrin kenarına yatmış pinekliyor. Aa, <gülüyor> Çünkü yan, diyorsun, tutuyor, öyle, yan tutuyor evet. <gülüyor> Ondan sonra ha, bir de çığlık çıplak soyunup nehre dalıyor. Hmm. Yani onu e, gördüğünü söylüyor. E, bu arada küçük kız kardeşi Fantu var bir de. Fantu hemen manga ağacına çıkıp dalından sarkıyor baş aşağı diyor ki e, sanki bala baş aşağı hani bizi yardıma çağırıyor çünkü e, hani öyle çevirip baktığınız zaman da kaçan bir ceylan ve işte bir ağacın yanında baş aşağı yakalanmış baya onun çizdiği resmi görüyoruz İşte e, buradan çok hassas ee, okurlar olabiliyor ya. Hani bazı sözcüklere çok kafaları takılıyor ve hani böyle işte ne bileyim mesela bana ne demesinden filan bir karakterin hoşlanıp değiştiriyorlar var, bu falan. Da? Burada diyor ki işte bu yüzden pipisi görünüyor. Baksanıza çırılçıplak Hı -hı. diyor. Hani çok hassas dinleyicilerimiz için e, bilgi olsun. Ondan sonra e, işte derken anlıyorlar o gerçek durumu. Yani asıl e, resmin asıl bakılması gereken açıyı gördükten sonra Hı -hı. anlıyorlar ve hemen koşup e, balayı e, işte kurtarıyorlar ve o günden sonra insanlar ağaç kabuklarına, kile, taşa, toprağa ellerine geçen her tür malzemeye bu işaretleri e, benzer işaretleri ya da bambaşka yepyeni işaretleri koyarak öykülerini anlatmaya başlıyorlar. Ya yani kitap çok sade, çok güzel ve e, böyle bana göre çok derinde bir kitap. Yani çok çok derinde bir kitap. E, o yüzden beni çok etkileyen bir kitap açıkçası. Ve önerisi çok güzel evet. bence. Yani e, okuma yazma bilmek ne demek mesela üzerine bir kez daha düşünebiliriz. Aha. Yani belki de okuma çizme bilmemiz gerekiyordur. Hani o da yeterli olabiliyordur evet. ya da yani. Hani ama bir yandan da, da bakış açısı <gülüyor> denilen. Bir meseleyin. yandan da asıl bu mesele var çok, tabii. Evet yani yani, bir, bir, bir tek durum var ama, ama o durumu e, herkes başka biçimde. Buradan da şuraya varmıyor muyuz? Biz ne anlatırsak anlatalım. ...karşımızdakinin anladığı kadar var olabilir evet. o anlattığımız şey. Yani hani evet. bu da önemli bir ayrıntı aslında ki burada onun da örneğini görebiliyoruz. Tabii bizim nasıl anlattığımız da çok önemli. Belki balada bir işaret koyabilirdi üst, alt gibi hani. Ama işte ilk defa böyle bir şey yapıyor ve aklına geldiği gibi yapmış yani. Bir kere Aynen onun öyle. orada o çözümü üretebiliyor olması da Tabii. muhteşem Zaten yani. O, çok pratik. O hızlı davranıyor ve olabilecek en iyi şeyi yapıyor. Evet evet yani o zor durumda daha ne yaplayabilir bir tür MacGyver evet. şeyi var, durumu var burada. burada tabii şu hani şu öneri benim için çok önemli. çocukların bir şeyleri ifade etmekte zorlanmaları ya da onu sözle ifade etmek istememeleri ya da biz çok yani her şeyi ifade etmek istemeleri. Hani bir sürü hı hı. durum olabilir. Bir şeyi ifade etmekle ilgili olumlu ya da olumsuz binlerce durum olabilir. Hepsi için işe yarar bir öneri bu. Evet. Yani her seferinde e, bu basit çizimlerle. Yani işte burada son o bu, e, Vala, ba, aman, Vala ne? Bala'nın yaptığı çizimde de işte e, cinalit adında bir evet. şey görüyor. Ama Biraz burada ne var? mağara resmi. Hah, mağara evet. resimlerini özellikle e, kaçan avın evet, betimlenme avın biçimi. Evet avın Mağara resimlerini hatırlattı bana. Evet evet onları da hatırlatıyor. Burada mesela e, hani bu kabuğun e, doğal bir deliği var sanki. O da onun göbek deliği evet. olmuş sanki. Ya, bu da çok önemli bir veri. Yani e, e, çağdaş sanatın bir döneminde hani asıl konu olan rastlantılardan biri evet. değil mi bu? Evet. Yani işte o, o noktadan yola çıkarak resmi yapmak gibi evet. e, girişimler vesaire. İşte, Öyle bakınca derinliği yani katman katman... Ee, bir kitap bu aslında evet, kitabın resimleri de alışıldık resimli çocuk kitabı resimlerinden farklı geldi bana oldukça farklı biraz şimdi burada... böyle ilkel bir sanki kitap o ha. devirden çıkıp gelmiş hissi yaratmıyor mu sen yani evet, renkleri şimdi, ve o, o dokular yüzünden e, e, yani tüm kitaba yayılmış bir form var o fonda da böyle bir e, yani hani parşömen böyle kılcal son. kılcal kılcal bir şeyler bir şeyler bir dokular var yani Hı -hı. ve hani bu evet parşömen olabilir Bilmiyorum bir tür sıva da olabilir aslında evet, bu topraksı, yani hani toprak hissi evet, öyle bir diyor. his var ve renk olarak da zaten öyle onun üzerinde kitabın resimleri yer alıyor. Şimdi bu resimlerin mesela çok böyle hani kalın boyalar varmış gibi geliyor ama Aha. bir yandan da ne denir model edilmiş mi denir yani üç boyutlu evet. mesela bu çakal vulu işte sırtına kabuk bağlı basbayağı sanki yapılmış hani üç boyutlu bir şeymiş gibi. Yani bilmiyorum aslında. Çok da anlayamıyorum şu anda resme bakarak öyle mi ama evet, öyleymiş gibi görünüyor. Bayağı kolaj var. Kolaj değil hani bu sanki fotoğrafı çekilmiş. Hı hı. Yani bu bir üç boyutlu nesne yapılmış gibi değil evet, mi? Evet evet. Yani ama burada mesela da bir ağaç bayağı. fotoğrafını oraya yapıştırmışlar. Evet, ağaç yani fotoğrafından yararlanmış. bir teknik kullanılmış. Ama bunlar da bak mesela bunlar da şeyler. Yani üç boyutlu yapılmış Baketler Afrika var, bebekleri evet. yani bunlar. Dolayısıyla hani bu yöntemi kullan Birçok yöntemi bir arada kullanmış gerçekten sanatçı. Sonuçta da çok güzel bir etkisi var evet, tiyatro isimlerini. sahnesi gibi. O bebeklerin evet, evet. fotoğraflanıp konmuş olması bir kukla yani Kukla tiyatrosu, kukla tiyatrosu, orada tiyatrosu doğru diyorsun. Ve hikayesini de bir yandan okuyup izliyormuşsun gibi oluyor. Evet, işte toplamda çok derinlere giden ama çok kolay anlatan, çok yalın anlatan ee, çok leziz bir kitap Bala'nın mektubu e, Nesin Yayın Evi Çocuk Cenneti kitaplığından çıkmış bir kitaptı bu şimdi bir ara verelim istersen evet, artık e, şarkımız We Are Family Sister Sledge söyleyecek daha sonra bir aile kitabı ile devam edeceğiz. 4.9 Açık Radyo'dayız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Şimdi ne var sırada? Ee, Hepimiz Birimiz için diye bir kitap var elimde. Pek epik bir adı varmış. Evet. E, Jacqueline Wilson yazmış. E, Epsilon Yayın Evi'nden çıktı. E, Türkçe'ye Duygu Filiz tarafından çevrilmiş. E, i̇çinde Nick Sheraton illüstrasyonları var. E, aslında Four Children and It orijinal adı dört çocuk ve o yani bu oradaki çok bildik. Five Children and It diye bir e, Edith Nesbit'in e, klasik bir kitabı var Demiryolu Çocuklarının yazarı yani o kitapla da tanınır e, onun e, Five Children'ına gönderme yaparak burada bir e, söz, söz oyunu, oyunu yapmış evet. yazar Türkçe'ye bu şekilde çevrilmemiş ama zaten niye o söz oyununu yaptığını da kitabı okuyunca anlıyoruz çünkü kitabın karakterlerinden biri burada işte dört tane çocuk var. O dört çocuktan bir tanesi çok kitap okuyan bir kız ve bu sözünü ettiğim kitabı da okumuş. Orada Samit diye bir fantastik bir yaratık var. Kitabın karakter Edward döneminde geçiyor o kitap ve o Edward döneminde yaşayan beş kardeş işte bir bebek dört çocuk ve bir bebek bu yaratıkla karşılaşıyorlar. Ee, ve an öğreniyorlar ki fark ediyorlar ki o yaratık e, dilekleri gerçekleştirebiliyor ama her gün sadece bir dilek yani hmm. gerçekleştirme yani bir dilek dileme hakkın var ee, ve gün batımında dilek sona eriyor. Gün bir şeyi yanlış anlamadım her birimizin mi bir dilek hakkı var bir kişinin mi bir dilek hakkı yani, var? O gün yaratık, Hı. o gün sadece, sadece bir, bir tek dilek. dileğe ha. yanıt veriyor. O yüzden ne dilediğine, ne dilediğimize dikkat, dikkat etmeliyiz etmemiz, onunla evet. karşılaşınca. Ee, ve o kitabın kahramanı olan çocuklar da bir sürü macera yaşıyorlar böyle. Ee, bizim kitabımızın kahramanları da, işte bu kitap okuyan, kitap okumayı çok seven kız, Rosalind. Ee, onun Robbie diye bir erkek kardeşi var. Smash var, üvey kız kardeşleri ve Modi var. O da e, yarı üvey kız kardeş. Yani biraz karışık bir aile söz konusu. E, hikaye şöyle başlıyor. E, Rosalind ve Robbie babalarının, babalarının ve o, babalarının yeni eşinin evine tatile gelmişler. E, normalde anneleriyle yaşıyorlar ama anneleri e, bir kursa devam etmek zorunda kalıyor ve çocukları babaya bırakıyor. Ee, babalarının yeni eşinden e, Modi adında bir bebeği var. Kitabın arkasında ailenin bebeği diyor ona. Hmm. Yani herkes, hepsinin ortak kardeşi. Bir de Smash var. Smash de e, üvey annelerinin ilk evliliğinden olan kızı ve e, Rosalind ile Robbie Smash'le kesinlikle geçinemiyorlar. Yani hmm. Smash çok uyumsuz bir çocuk. Ha Smash'dan kaynaklı. Evet. E, sürekli arıza çıkarıyor. E, huzur bozuyor, düzen bozuyor bu çocuklarla sürekli didişiyor, zıtlaşıyor ee, Rosalind içine kapalı bir kız çocuğu ee, Smash'ten bir yaş büyük ama Smash daha iri yarı ve e, eziyor yani bir biçimde işte Robin'in oyuncaklarını, oyunu, oyununu bozuyor oyuncaklarını alıyor ee, ama bir biçimde herkese patlıyor olay sonunda böyle geçimsiz bir grup çocuk ve Rosalind smashle ile aynı odayı paylaşmak zorunda orada kaldığı süre boyunca bir yandan babalarıyla olmaktan çok mutlular ama hep böyle geçmişte babalarıyla yaptıkları şeyleri düşünüyorlar şimdi yani karşılaştırmalar yapıyor sürekli böyle bir kendi iç çatışmalarını da çocukların görüyorsun babalarının işte yeni eşine karşı tavrı eskiden annesiyle olan ilişkisi hep bunları böyle Tabii sorguluyor. Bir sürü de sorgulama var. Yani mi? çok evet. aslında pek çok çocuğun yaşadığı, Yaşadıyor. yaşayabileceği bir durum. O yüzden e, Jacklin Wilson bence çok güzel e, diyeyim, yakalamış yani. ve e, yaşatıyor sana bunları okurken. Neyse böyle bir ortamda e, bir gün hadi hep birlikte bir şey yapalım diyerek e, anne ve baba çocukları e, yakınlarında bir orman var oraya pikniğe götürüyorlar. Babaları çocukken orada çok oynarmıştı. Orada bir kum havuzu gibi yani kumluk bir alan da var. Oradan bahsediyor. Çocuklar da arada gidip bakıyorlar. Birbirleri didişerek zıtlaşarak işte Robi ağacı çıkmaya korkuyor. Smash onunla dalga geçiyor. Böyle sürekli bir gerilim. Ve o kum havuzunda oynarlarken bir şeye rastlıyorlar. Ha, it. Ve o yaratık oradan çıkıyor. Rosalind tabi tanıyor hemen inanamıyor yani gerçek mi değil mi? Kitapta okuyordum öyle bir şey olabilir mi diye. Ee, ve Amanın ya. Bir biçimde bu dilek gerçekleştirme meselesini diğerleri de öğrenince e, Robbie atlıyor ağaca tırmanmayı diliyor. Ha. Ve yaratık böyle bir silkeleniyor titriyor. Robi bir fırlıyor ağaca baya böyle bakın nasıl çıkıyorum ablası korkuyor tabii aşağıya bir şey olacak diye ama çocukta inanılmaz bir yetenek baş gösteriyor. İnmeyi de biliyor mu peki? Evet yani bir anda eski Robi gidiyor orada babaları geliyor aşağıya düşeceksin falan derken babası bir bakıyor çocuk yetenek yani doğal hani yetenek. gibi. Vay be diyor benim oğlum <gülüyor> ben nasıl? İşte seni bir arkadaşımla tanıştırayım o seni eğitebilir falan baba böyle bir anda şey yapıyor hırs yapıyor ama e, Rosalind biliyor ki. Dilek gün batımında sona Son erecek. Bunu Robi'ye de söyleyemiyor çünkü yani bir anda Robbie hiç olmadığı birisine dönüşüyor kendine güveni geliyor vesaire. Vallahi ee, çok zormuş ya. Ve sonra işte bir, bir, bir biçimde bu çocuklar böyle bir sır ortak bir sırları oluyor ve her gün. Bir ne yapıp yapıp oraya pikniğe götürtmeye çalışıyorlar ailelerini. Ve e, bu da bayağı zor bir iş yani. yani işte tatil olduğu için ve birlikte vakit geçirdikleri için bir biçimde ikna alıyorlar. Ağzından girip burnundan çıkıp kandırıyorlar anneyle babayı ama her seferinde sırayla işte dilek dilemeye başlıyorlar. Yani ne dilediğine dikkat etmen gerekir ya hmm. bazen hiç ummadık şeyler oluyor. Yani dilek diliyorlar muhteşem bir gün geçiriyorlar ama dilek sona erdiğinde şehrin ya, ya, çok alakasız bir yerinde kalakalıyorlar ha, ve eve de, evet, yani... o arada işte eve dönemiyorlar geç oluyor anneyle baba bütün şehri ayağa kaldırıyor Yani sonuçta bir bedeli var evet. her türlü dileğin. E, ya, ve giderek bu dilekleri dilerken başlarına gelen her durumda bir sonraki dilekte akıllanıyorlar daha birazcık daha düşünerek, <gülüyor> yani e, stratejiler belirleyerek e, dileklerini dilemeye çalışıyorlar ve bütün bu süreçte e, tatil son, sona eriyor elbette. E, çocukların birbirleriyle olan ilişkisi değişiyor, birbirlerini daha farklı biçimlerde tanımaya başlıyorlar. E, yani dilekler oluyor, bitiyor, geriye bir şey kalmıyor ama sonuçta e, bütün o dileklerin faydası birer kardeş kazanıyorlar aslında. De, yani problemlerini bir deneyim... çözüyorlar. Birbirleriyle yüzleşiyorlar. Babalarıyla yüzleşiyorlar. Yani babalarının kimi tavırlarından hiç hoşlanmıyor mesela çocuklar hmm. ve bunlar da gerilime neden oluyor. Meseleler toptan çözülüyor mu? Hayır çözülmüyor ama farklı bir biçimde olgunlaşmalarına bir, bir yanının her birinin Olgunlaşmasına neden oluyor bu deneyimler. Okuması çok keyifliydi. Yani her seferinde şimdi ne de, dileyecekler? İşte dilek diledikten sonra yani bir, bir seferinde Rosalind e, onları Edward dönemine götürüyor. Diğer çocuklarla hmm. tanışıyorlar. E, sonra... Bir or dilek içinde dilek dileniyor. Yani karışık bir şeyler oluyor. Rosalind orada kalıyor. Amanın <gülüyor> fenaymış. Yani kendini bir anda işte Aa, tuhaf... Düşündüğümden daha karmaşık durumlar evet, var. Evet yani bayağı karışık şeyler olabiliyor. Ve orada kalınca bir süre sonra yani Dilek gün batımına kadardı tamam ama Ya kurtulamazsa ya. diye böyle bir heyecan yaptı bende. Keyifliydi ya çok okuması. heyecanlıymış o kısmı gerçekten de. Evet e, hepimiz birimiz için kitabın adı e, Jacqueline Wilson'ın yazıp Nick Sherratt'ın e, illüstrasyonlarıyla bezenmiş Epsilon yayınlarından çıkan kitap. E, en büyük dileğin gerçekleşirse ne olur diye bir alt başlığı da var. E, gerçekten çocukların oku, okumaktan keyif alabilecekleri, e, keşke o yaratık benim de karşıma çıksa Değil mi? <gülüyor> diyeceklerine eminim öyle diyebilecekleri bir e, roman bugünlük istersen burada bitirelim evet, sürenizin tamam, sonuna zaten, geldik evet, sürenin sonuna geldik gelecek hafta görüşmek üzere görüşmek üzere hoşçakalın hoşça kalın. bir dolap kitap her yaş için çocuk kitabı hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiye